إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما يا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Fman yutayi بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما kardeşlerim, İmam Nebüvîn, Abu Zakaria Nebüvîn, Riyâb الصالحين, adlı bu hadis tergib ve terhip hadisleri içeren teşvik edici ve insanı kötü ameller işlemekten alıkoyan, alıkoymaya yönlendiren, korkutan hadisleri kapsadığı, hadislerin bulunduğu Riyadu Salihin adlı bu eseri e, okumaya, içindeki hadisleri e, şerh etmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala buyuruyor ki Muallif Rahim Allah zikrediyor Ya eyyüllezine amen usbiru ve sabiru Alimran suresinde Ey iman edenler Sabredin Ve sabırda sebat gösterin Sabır arkadaşlar Sözlük manası olarak Sabır sözlük manası olarak Hapsetmek demek Tutmak demek Şer'i manası, nefsi, kişinin nefsini, kendisini, şu aşağıda sayacağımız üç şeyden uzak tutması, nefsini onlara karşı hapsetmesi demek. Nedir bunlar arkadaşlar? Bir, nefsini ne yapacaksın? Ne sabrettireceksin? Ne hapsettireceksin? Bir, günahlardan uzak tutacaksın. Yani günahlara karşı uzak tutacaksın. Yani nefisin günahlara sabredecek. Çünkü bu sabır gerektiren bir şey değil mi? Yani nefis sürekli senin günah işlemek istiyor. İnmem mesela bir su nefis kötü emreder. Yani içki içmek, sakalı kesmek, parçaları kısaltmamak. Değil mi? Ondan sonra sabah namazında kalkmamak veya hatta işte yani günah olarak zina etmek, kadınlara bakmak, faiz yemek. Sadece bir sürü. Yani bunları işlememek için insanın ne yapması lazım? Sabırlı olması lazım değil mi? İkinci sabretmesi etmesi gereken şey Allah-u Teala itaatta sabırlı olmak. Nefsini ne yapacaksın? Burada tutacaksın, hapsedeceksin ki sana emredilen şeyleri yerine getirsin. Ya sabah namazına kalkmak bir itaat. Değil mi? Bu sabır gerektiren bir iş arkadaşlar. Yani gece yapmışsın 12'de saatini kuruyorsun 4.30'a ki Hadi teheccüdü boş boşver diyorsun. Teheccüdi, zor diyorsun. Sabah namazını kuruyorsun. Dört buçuk saat uyumuşsun. Başkaları bakıyorsun ki bir de camiye gideceksin. Böyle bir şey de var yani. Evde de kılamıyorsun. Sıcak evde hemen abdestini alıp pijamalarla orada da değil. sen, sana camiye cemaat etmek farz. Zor bir iş sabahın köründe. Kalkıyorsun, apartmandan iniyorsun, evinden çıkıyorsun, bütün dünya uyuyor. Hiçbir araç açılmamış. Sen uykulusun. Camiye gidiyorsun yürüyerek. Değil mi arkadaş, Kolay bir şey mi? Nefsin neye ihtiyacı var bu konuda? Sabıra ihtiyacı var. Yani sabır sadece bizim mefhumumuzda ne? Anlayışımızda, algılayışımızda. Başa gelen belalara sabretmek diye bir şey var değil mi? Yani başta bir musibet gelmiş. Ne diyor ona? Sabret. Evet bu da sabrın bir türü gelecek. Üçüncü türü de bu. allah Teala'nın takdir ettiği allah Teala'nın takdir ettiği acı verici hüzün verici olaylara ne yapmak? Sabretmek. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta Ka'b radıyallahu an anlattığımızda hadiste kendisi anlatırken ne diyor? Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam onu hecretmiş. Ona tavır takılmış. Konuşmuyor. Onun selamını almıyor. Arkadaşlar onun selamını almıyor. Hemen Rastan kabilesinin meliki bir ne gönderiyor? Mesaj gönderiyor Kabe. Ne diyor mesajda? Duyduk ki diyor, arkadaşın seni ne yapmış? Sana sırtını çevirmiş. Sen küçük düşürüldüğün ve hakkının yendiği bir yerde yaşamaya mecbur değilsin. Bize gel, sana destek olalım. Bak sahabe bak. Kabe ne diyor orada hatırlıyor musunuz? Ne demişti? Bu da bir vela. Bu da bir musibet. Biliyor onun bela olduğumuzu ve sabrediyor. Değil mi? Üçüncü sabır da bu arkadaşlar. O zaman Allah'ın, allah, allah Teala isyan etmeye, günahlara sabredeceğiz. İtaat etme konusunda itaatlere sabredeceğiz. Ve neye sabredeceğiz? Başa gelen musibetlere sabredeceğiz. Başa gelen musibetlere sabretmek farz arkadaşlar. Rıza göstermek, usta'at, sünnet var, rıza göstermek. Yani rıza göstermek ne demek? ya yani sabredeceksin. Yani rıza derken böyle ondan ne yapabilirsin? Acı çekebilirsin. Razı olamayabilirsin bu manada. Ama sabır ne yapmayacaksın? Öf. Sabredeceksin. Tutacaksın kendini. Kendini hapsedeceksin. Dilini tutacaksın. Elini kolunu tutacaksın. Kalbini ne yapacaksın? Tutacaksın. Diyor ki Allah Teala ya men ey iman edenler, nabın sabredin, ve sabiru sabırda sebat gösterin. Alimler diyorlar ki, usbiru günahlara sabredin, günahlara, ve sabiru diyorlar ki itaate sabredin. Çünkü itaate sabretmek diyorlar günahlara sabretmekten daha meşakkatlidir, daha zordur, daha zordur. وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا Ayetin devamında ne diyor allah Teala? وَرَابِتُوا Hidat ehli ne diyor? Sofiler, tarikatçılar bu ayeti bu ayeti okudurup insanları kandırmak için. Rabıta yapın. Aslında rabıtanın kelime manasına arkadaşlar bol hayır demek. Bol hayır. Bol hayır. Özel kelime manası da birçok manaya gelmesiyle birlikte nedir? Savaşlarda nöbet tutmak. Ribattır. Savaşları röbet tutmak ribattır. Aleyhisselatü Vesselam mesela diyor ki hadiste İspâhul Vudû Ne demek İspâhul Güzel bir şekilde abdest almak. Alelmekâri Zor gelen yerleri yıkayarak insanın zor gelen yerlerini böyle suyu iyice oraya değdirerek götürerek abdest alması. Ve kefretul hutâ ilel mesâcid Camiye giderken bolca adım atmak. Atılan her adım. Kuntizaru salati ba'da salah. Her namazdan sonra diğer namazını yapmak, camide oturup beklemek. Ne diyor Es-Sattar? "Fe zalikum Bu nedir? Ribat budur diyor. Yani bu ribattır, nöbet gibidir. Yani bol hayırdır. O hani bazı tarikatçıların kitaplarında yazdığı gibi veya insanlara kandırdığı gibi. "Rabitu" kelimesi ne değil arkadaşlar? şeyhini, fotoğrafını alıp haline getirip gözlerini yumup ondan feyzin bereketin sana geldiğini, aklını düşünmek değil. Böyle bir manası, böyle bir tefsiri yok. Ama bidat ehli hatırlarsanız hep bunu söylüyoruz. İbn Kayyım el diyor ya iki türlü delil kullanır her zaman için. Ya kullandığı deliller uydurmadır, zayıftır zayıflı uydurma oldukları çok açıktır. İşte ne gibi? Başına sıkıştığı zaman kabir ashabından yardım isteyen Ya da deliller sahiptir. Yani ayet. Buhari'deki hadis, Müslüm'deki hadis. Sahih ama ne değil? <gülüyor> sarih değil. Ne demek değil? Onunla ilgili değil. Meseleyle alakalı değil. Şimdi adam ayeti getirip koyuyor önümüze. Bak, rabıta inşa ediyorsun ama Allah-u Teala buyuruyor ki يَا اِيُّهَا الَّذِينَا مَنُسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِتُوا Bak şu ayette rabıta yapanlarla alakalı bir şey söylüyor. Halbuki uzaktan yakından bir alakası yok. Bunu söylese Arap aleminde üniversite insanlara, insanlar ne yapar? Bunu böyle bir espri olarak kabul eder. Hatta Allah'ın kelamı tarif etmekten dolayı cezalandırırlar bile. Ve rabitu, ayetin devamında diyor ki, takva bu üç şeyin hepsini kapsıyor. Ribatı, Allah'a itaate sabretmeyi ve günahlardan günahlara sabretmeyi. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ Umulur ki Felaha erersiniz. Ne felaha ermek arkadaşlar? <gülüyor> felaha ermek ne demek? Diyorlar ki diyorlar o felaha ermek talep olunan, istenilen şeyi elde etmek istediğin şeyi elde etmek korktuğun şeyden de güvende olmak manasına gelir. Yani siz cenneti istiyorsunuz. Allah'ın rızasını istiyorsunuz. O zaman işte felaha erdiniz yani bunu elde ettiniz cehennemden korkuyorsunuz, Rabbinizin azabından korkuyorsunuz. Bundan da güvendesiniz. Bakın, yani felah ermek bu demek. Tamam? Felah ermek istenilen şeyin hasıl olması, korkulan şeyden de emnette güvende olunması. Devamla Allah Teala buyuruyor ki: "Velanabluw ankum şey'en min el sınayacağız, imtihan edeceğiz. "Şey'en min el-havf." Şeyi in, ifadesiyle yani her zaman değil, bazen diyor. Yani bir şey. Korkunun bir kısmıyla, birazcık korkuyla, tamamen değil. Sizi birazcık korkuyla vel açlıkla ve neqsim minel emval mallarınızı kısaltarak, mallarınızı alarak vel enfus nefislerle, ölümlerle ve semarat ürünler, meyvelerle Yiyeceklerle sizlere ne yapacağız? Sınayacağız diyor. Yani insan bunlarla sınanıyor. Allah diyor ki, yani bu sınanılacak şeylerin en önemlisi diyorlar, kauf. en ağır geleni, korkudur. Güvenliğin gitmesi bütün fitnelerin, bütün serrin başıdır. Onun için yani güvenlik, emniyet, istikrar çok önemli arkadaşlar. Mübeşşire's sabirin. Bakın bu imtahnlarla karşı karşıya kalınacağını söylüyor. Allah Teala insanları bunlarla imtihan edecek. Mübeşşire's sabirin. Ne yapıyor peygamberimize? Sen sabredenlere müjdele. Sabredenlere müjdele. Hadiste diyor ya insanların bela bakımından, musibete uğrama bakımından inne eşedden nasi belaen kimlerdir? İnsanların en şiddetli bela uğradıkları İnsanlardan belaya, musibete uğrayan en şiddetlisine varuz kalan kimler? El-enbiya. Peygamberler El Peygamberlerdir diyor. Summal enfele fel emsel. Hadis-i ondan sonra onlara en çok takip eden, onların en onlara en çok uyanlardır musibet bela konusunda. gelecek. Korku, açlık, malda eksiklik, ölümler. Anlıyor musunuz? Amma veşire sabireyin. Sabredenlere ücretler. Allah Teala yine buyuruyor ki inma yuva'fa's sabirun inma yuva'fa's sabirun ecrem sabredenlere karşılıkları verilecektir. Nasıl verilecek? Hi gayri hisâbe. Nasıl verilecek? Hesapsızca. Hesapsızca. Ne demek hesapsızca? Yani bize bildirilmiş bir miktarı yok. Diğer hasenelerin, diğer salih amellerin 10 ila 700 katına kadar neyi var? Karşılığı var, mükafatı var. Ama sabrın ve sabredenlerin karşılığı bir gayri hesap, Bir gayri hesap, hesapsız. Onun hesabını yalnızca Allah Teala biliyor. Ve men sabara ve gafra in zalika lemin azm al-umur. Allah Teala diyor ki, sabreden var ya, insanlardan görmüş olduğu hatalara karşı sabreden ve gafara ve kendisine yapılan yanlışlara karşı örtücü olan ne ve gafara yani ayıpları kusurları örten sana birisi kusur mu işledi onu örtüyorsun yani insan da ne yapabilir gafara bağışlayabilir gafara demek örtmek demek Miğfer, savaştaki miğfera neden miğfer deniyor örtü için. Allah tabi sabredip örten var ya işte sabredip örtmek inne işte böyle davranmak lemin azmi umur zor olan işlerden yapılması gereken nefislerin teşvik edilmesi gereken işlerdendir. Yani bu o kadar kolay değil arkadaşlar. Sabrın karşılığı hesapsız ama bununla birlikte bu amel öyle dinde söylenildiği kadar kolay bir husus değil allah Teala buyuruyor ki bis ve salâh Namaz ve sabırla Allah'tan yardım bileyim. İnnallâhe sabirin Allah sabredenlerle beraberdir. Buradaki maiyyet, Allah-u Teala'nın beraberliği arkadaşlar. Nasıl bir beraberliktir? Hatırlayan var mı? Akide derslerinden. Maiyyet kaça ayrılır? ki ayrılır. Özel mahiyet, özel beraberlik ve gelen. Yani Allah Teala bütün kullarıyla beraberdir. Nasıl? İlmiyle. Onları görmesiyle beraberdir. Bir de Allah Teala'nın hususi beraberliği vardır. Destek manasında, onlar destek olma manasında. Diyor ki Allah Teala, "İstaeinu bis sabr ve salah. Namaz ve sabırla yardım isteyin. İnallaha ma'as sabirin. Allah Teala sabredenlerle beraberdir. Onların yardımcısıdır." Harun da Musa'ya ne diyor aleyhissalatü İnneni اِنَّنِي مَعْكُمَا اَسْمَعُوا وَأَرَى Gidin Firavun'a, ben sizinle beraberim ey Musa ve Harun. Görüyor ve işitiyorum. Size destek oluyorum. Beraberim. Yoksa buradaki beraberlik bidat ehlinin, batıl ehlinin anladığı gibi allah Teala kullarıyla her yerde beraberdir. allah Teala her yerdedir demek manasına gelmez. Ne? Sözlük manası olarak, lugavi olarak gelir. Ne de şer'i olarak Kur'an'daki ve hadislerdeki delillere göre gelir. Yani Arapça'da ve ne Arapça'da ne de Türkçe'de beraber, be, beraberlik ifadesi her zaman neyi içermez, neyi ifade etmez. Evet. iççi olmayı, yan yana olmayı ifade etmez. Öyle değil mi? Bunu defa de açıklamıştık. Evet Arapçada beraber olmanın bir manası da iççi olmaktır. Değil mi? Yani Araplar derler ki, şer'ip tuşşay ma'sukker. Mesela şekere, çayı şekerleşti Burada iç olmak var. Değil mi? Ama mesela, sirtu vel kamara yolculuk yaptım ve ay da benimle beraberdi. Buradaki beraberlik, çayla şekerin beraberliği mi? He? Değil. Demek ki Arapça'da beraber olmak kelimesi her zaman iççe olmak manasını ne yapmıyor? Yani. Kim bu ayetlerden alıp da allah Teala her yerdedir derse ne yapmış olur? allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 7 ayette buyurduğu Ar-Rahman arşına yapmıştır üstüne istiva etmiştir yükselmiştir ayetlerini bunun gibi çok ayetleri Peygamber M. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini tahlif etmiş onları bozmuş Peygamberin ve ashabının inandığının aksine başka bir itikada inanmış olur. Diyor ki Allah-u Teala وَنَلَبْلُوَنَّكُمْ Sizleri sınayacağız. İmtihan olacaksınız. hatta نَعَلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ Tâ ki ne yapmamız için? takina ki ne dek? Bizler ortaya çıkarana dek. İlmimizle de zuhur ettirene dek. minkum ve وَالصَّابِر۪ينَ Aranızdan mücahitleri, ilmleriyle ve bedenleriyle savaşanları, Allah'ın ilahi kelimatullah diyoruz Allah'ın kelimesini yükseltmek için mücadele edenleri <gülüyor> tabi bu kılıçla da olur neyle de olur? Kalemle de olur. Hatta kalemle olan ne değil ilim ehli? Kılıçla olanından nedir? Daha daha önce gelir. Hatta ne'lemel mücahiyyine minkum ve sabirin. Sabredenleri ve mücahit olanları çaba sarf edenleri, gayret sarf edenleri ortaya çıkaran dek sizleri ne yapacağız? sınayacağız. imtihan edeceğiz Evet sonra İmam Nevi rahimehullah bizlere Ebu Malik el Haris ibn Asım el Eş'ari radıyallahu anh hadisini rivayet etmiş olarak zikrediyor. Diyor ki Ebu Malik el Haris ibn Asım el Eş'ari radıyallahu an قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem At-tuhuru şatrül iman. Temizlik imanın ve alhamdulillah, tamla el mizan. Alhamdulillah zikri. Allah hamdetmek. Mizan, terazi ne var? Doldurur. Bakın fazilete bakın arkadaşlar. Alhamdulillah, tamla el mizan. Ve Subhanallah ve alhamdulillah, tamla ani, öt tamla mı arayın? Sınavı. Subhanallah ve demek ise tam ikisi doldurur. Yani bir de doldurur yeri ve göğü. Ve ikisi arasındaki her şeyi. <��ülüyor> ve salatun nurun. Namaz nurdur. diyor Aleyhissalatu vesselam'ın arkadaşlar bakın. Qa <gülüyor> o kendi kafasına göre havasından konuşmaz. <ülüyor> Inhu illa nurun. Namaz Nurdur gerçekten. Namaz bir nurdur. İnsanın kalbine, gönlüne, yüzüne yansıyan bir nurdur. Ve sadaka burhan. Sadaka ise nedir arkadaşlar? Kişi için bir delil, ahirette ona delil olacak bir ibadet. Ve sabr rıya. Sabır ise nedir arkadaşlar? Nedir? Rıya. <Gülüyor> ışık. yani ziyâ, ışık böyle nur arkadaşlar Kur'an'da kendi biraz son ayet söyleyeceğim sizlere zaten kamera hakkında ay hakkında Allah talan ne diyor? Nur diyor, nur, nur. Güneş hakkında ise ne diyor? Ziyâ yani ışık yani ziya diye ifade edilen, ziyâ diye ifade edilen kelime ateşli olan, hararetli olan şeyler için kullanılıyor. Nur ise Parıltı aydınlık ama ne yok onda bir? Sıcaklık. Hararet, sıcaklık. Yok. Allah Teala o'dur ki, o ki, "Teala şemsi ziyaen." ne yapmıştır? Işık verici. Ziya. <gülüyor> وَالْقَمَرَا Nuran Ve kamer'i de ne yapmıştır? Ayıda bir nur. Yani Allah'a dikkat edin. ikisini, birisine ikisi ışık veriyor değil mi? Ayda gecenin, gidin çölde, karanlıkta bakın. Değil mi? Yolunu var? Aydınlatır. Ama ayın ışığı nedir arkadaşlar? Nur. Ne demek nur? Yani ayda bir şey yok, yanma yok, bir hararet yok. Ama güneş, ışığı nedir arkadaşlar? Sıcak, Hararet. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki salatun nur Namaz nurdur. Vessadakatu burhan Vessabrı ziyâ. Sabır da ışıktır ama sabır daha ne arkadaşlar? Zor. Yani namaza da sabrediyorsun itaate. Günaha da sabrediyorsun. Başına gelen musibetlere de sabrediyorsun. Yani sabır daha çok ne istiyor? Meşakkat istiyor. Daha çok çaba istiyor. Daha çok gayret istiyor. -huc -huc Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dikkat edin Kur'an ya senin lehine ya da senin aleyhine nedir? Hüccettir, delildir Allah katında. Ya senin aleyhine olacak o kıyamette yani Kur'an'ı terk ettiysen bıraktıysan, okumuyorsan ezberlemiyorsan anlamını öğrenmeye çalışmıyorsan onu terk ettiysen, hecrettiysen onun içinde yazanlarla amel etmiyorsan Kur'an senin aleyhine ne olacak? Delil olacak. Ama ona önem veriyorsan senin lehine, seni savunacak. Kullun nasi yegdu. Aleyhisselatü vesselam diyor, Her insan sabahleyin çıkar. Yani insanlar aleyhisselatü vesselam sabah çıkan kişilere benziyor. Evinden çıkan kimselere benziyor. nefsehu fe Kim insanlar var ki nefsini satar? Ama ne için satar? Neye karşılık satar? Azat etmeye karşılık. Azat olmasına karşılık satar. Yani namaz kılarak, sabrederek, sadaka vererek, Kur'an okuyarak. Kim insanlar böyledir. Sabah çıktığında bunu böyle aleyhisselatü vesselam benzetiyor. Onun günü nefsini satmakla başlar. Nefsini ne için satar? Azat etme adına satar. Tamam mı? Böyle bir ticarete girmiştir. Bazılarında da var ki diyor bazıları Bazılarında vardır ki kendini helak eder. Daha güne helak etmekle başlar kendini. Evet, diğer neyse geçiyoruz. an Sa'id bin Sa'd bin Malik bin Sinan El-Kudri <gülüyor> radıyallahu anh Ebu Sa'id Sa'd bin Malik radıyallahu rivayet ediyor. Diyor ki, En-me nasen minel <gülüyor> ansar se'elu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fe'a'tahu. Ensardan bir grup ve sahabelerden bir grup Aleyhisselatü Vesselam'dan ne istiyorlar? Mal istiyorlar. Meta istiyorlar. Talepte bulunuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'da cömert. Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömerti arkadaşlar. Vadil uğultu develer vermiş insanlara. Aleyhisselatü Vesselam tabi veriyor. فَاَعْتَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَاَعْتَاهُمْ Yine istiyorlar, yine veriyor. Hatta حَتَّى نَفِدَ مَا اِنْدَهُ Tâki Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki her şey, sahip olduğu şey, Teşekkür bitiyor. Fakat Allah ﷻ onlara şöyle bir şey söyledi: şeyi şey onlara şöyle diyor. şey söyledi: "Birisi Allah falan tarafından ankum ben de sizin adınıza Hayır olabilecek ne varsa ne yapmam onları sizden saklamam sizden söyledi: "Birisi bilin yani bitmiştir ki artık size Allah ﷻ ona Aleyhisselatü Vesselam'ın cimrilik yok. Sonra nasihat ediyor Aleyhisselatü Vesselam onlara. Diyor ki ve men yesteğfir ama diyor size bir şey nasihat ediyorum. Kimdir diyor iffetli olursa iffetli olmaya çalışırsa her konuda ne yapar Allah Teala onu? yuiffehullah <gülüyor> Allah onu iffetli kılar. Yani eğer kul İffetli olma olmakorsa gayret sarf ediyorsa Allah Teala var arkadaşlar. O konuda muvaffak kılar. Yani kalbinden biliyor ki bir kadınla aynı yerde bulunmaktan sakınıyor bu adam. Biliyorsa ki fuhuşa, fuhşiyattan, fuh, fuh, zinadan sakınıyor, korkuyor ve yani bunun için Allah'tan sürekli yardım istiyor. Allah onu ne var arkadaşlar. Allah onu korur. Ama kişinin bunu ne yapması lazım? istemesi lazım. Allahü Alem da bunu diyor. Ömeri istağif, yüfphu Kim bunu talep ederse Allah onu ne var buna muvaffakla. Ömeri istaghni. Kim mustaghni olursa, yani siz benden istediniz ama, yani isteğiniz Allah'a olursa, ihtiyaç muhtaçlığınızı Allah'a yönlendirirseniz, insanlardan mustagni onun mallarına göz dikmeyip, Allah Allah'ın verdiği bana yeter deyip. Bununla etinirseniz kendinizi insanların malından kendinizi zengin ederseniz, zengin eylerseniz yani onlara böyle göz dikmezseniz Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki yugnihillah <gülüyor> Allah o kimseyi ne yapar? Gani kılar, zengin kılar. Ve men yatasabdar kim sabrederse kim sabretme konusunda gayret sarf ederse yusabbirhullah <gülüyor> Allah Teala onu ne yapar? Sabredenlerden kılar amma u'tiya ahadun elestesam burada sabrın ile ilgili bir, çok önemli bir şey soruyor. amma o attıya ahadun hayran ve اوسa min sabr hiç kimse sabırdan daha geniş ve daha hayırlı bir şey verilmemiştir. hiç kimse sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey değerli bir nimet verilmemiştir. Arkadaşlar sabır çok önemli. Ama sabır da arkadaşlar belanın musibetin geldiği ilk anda hadislerle de geliyor ya ilk geldiği anda tabii. yani adamın çocuğu ölmüş haber geliyor ne yapıyor aleyhisselatü diyor kim diyor vurur elbisesini göğsüne vurur yanaklarına vurur elbisesini yırtarsa bizden değildir diyor mesela Leh yolunmuş bir şey. görüyorsunuz haberlerde filan çocuk askerde vurulmuş teröristler öldürmüş haber gelmiş kadınca akacak bağırıyor bu sabra fenakuz. kaç düşen bir fiil, eylem. İki gün sonra gidiyorlar röportaj yapmaya. Çok şükür oğlumuz şehit oldu. Biz sabırlıyız, sabrediyoruz. Bu sabır değil arkadaşlar. Sabır belanın, musibetin ilk geldiği anda olacak. Yine diğer hadisimizde geçelim. An Ebi Yahya Suheyl İbn-i Sinan radıyallahu anh Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor <gülüyor> Acaben li emril mu'min. Müminin durumuna hayret ederim diyor. Yani müminin durumu şaşıracak bir durum. Ama hangi konu Hayır konusunda. Emruhu kulluhu lehu hayr. <gülüyor> Onun diyor her işi her Hayırdır, Hayırdır, güzeldir. Onun lehinedir yani. Her yap, yaptığı iş onun lehinedir. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Ve leyse zâlike li ahadin illâ limu'min. Aleyhisselatü vesselam diyor. Ve leyse zâlike illâ lil mu'min. Bu sadece mü'min için geçerlidir. Yani mü'minden başkası için bu mümkün değil. Hatta dünyada arkadaşlar diyor ki alimler Kafirlerin yediği gıda, yemekler bile ahirette onlara ne olacak? Bela olacak, musibet olacak, onlara sorulacak. Yani dünyada yediği normal yemek var ya, elma, armut, kayısı, muz, domates. Onlar bile ahirette kafire ne olacak? Sorulacak. Mümin her işi hayır arkadaşlar. Yemek yiyorsun dünyada, niyetin iyi, niyetin güzel. Helal yiyorsun. Senin lehine ahirette senin için hayır olarak gelecek önüne. Aleyhisselatü diyor ki, اِنْ اَصَابَتْهُ سَرّٰى شَكَرْ Mü'min başına bir musibet geldiği zaman pardon başına bir mutluluk verici güzel bir olay geldiği zaman onu mesturur edici bir olay geldiği zaman ne yapar mü'min? شَكَرَ ne yapar? şükreder لَا اِنْ شَكَرْتُمْ ne diyor Allah Teala? لَا اَزِيدَنَّكُمْ şükrederseniz size arttırırım daha çok yardım tabi şükür nasıl oluyor arkadaşlar şükür? Yani bu ifade, <gülüyor> hep için açıyoruz. Sabır dedik. Herkes sabır ne biliyor? Başına gelen musibete sabır. Ama öğrendik, sabır başka şeylere de sabır yenen. Şükür. Şükür nasıl olur? Yani çok şükür ya Rabbi demekle mi olur? Yoksa başka bir şeylerde var mı? De bir şey o bilinen tarafı. Sana bir nimet geldiysan, elhamdülillah. Rabbim sana çok şükür ediyorum. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Bu şükrün bir kısmı ama şükrün tümü değil. Başka nasıl şükreder insan? Tamam. Evet. Önce arkadaşlar kalbiyle o şükre ne yapacak? Razı olacak, hoşçlu olacak. Kalbinde ne hissedecek ona? Mutluluk ise diline değil sadece. Bire gelmeden önce kalpte ne olacak o? Bir huzur. Rabbim bana nimet vermişin, vermiş olmanın mutluluğunu isteyeceksin kalbinde. Kalbin coşacak. Bu ilk şey. Ondan sonra dilinle ne yapacaksın? Bunu telaffuz edeceksin. Açığa vuracaksın. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar, Rabbini razı eden ameller yapacaksın organlarınla, azalarınla, vücuduna. Yani, O zaman şükür neyle oluyor? Kalp ile şükür, dil ile şükür ve Allah, Allah. azalarla şükür. Yani şükür sadece dille, çok şükür ya Rabbi demek değil. İşte Aleyhisselam diyor ki, ona bir mutluluk geldiği zaman şükreder. وَاِنْ اَصَابَتْهُ دَرَّا Başına bir sıkıntı geldiğinde sabara. Ne var Sabreder. فَكَانَ خَيْرًا Ve bu ona ne olur? Hayır, hayır olur. Her ikisi hayır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani başına bir de gelse, başına allah Teala tarafından sana bir nimet de gönderilse, sonuçta her ihtimalle her halükarda kârdasın. Ama bunu bilerek, düşünerek, niyet ederek, yaparsın. Evet, diğer hadiste diğer hadiste aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Annes radıyallahu anh kal, lemme fekulen nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam diyor ağırlaşınca yani hastalığı, ölüm anı ölüm sekeratı gelip onun üstüne çökünce يتغش... Sıkıntı basıyor Aleyhisselatü Vesselam. Sıkıntı sarıyor. Bayılıyor, kalkıyor, uyanıyor. Fekalet Fatıma Kızı Fatıma Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında diyor ki Radıyallahu anhâ Bu Arapça bir ifadedir. Yani, Vay babamın haline. Babamın başına neler geldi. Babama ne oluyor? görüyor önünde babasını. Peygamber alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Babasının acı çektiğini, sıkıntı çektiğini görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ölüm döşeğinde. Ölüm anı o kadar kolay değil. Peygamber Aleyhisselam kızına diyor ki قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى أَب۪يكَ كَرْبٌ بَعَدَرْ يَوْم Atıma. Bugünden sonra artık babana bir sıkıntı yok. Yani baban hakkında ne yapma? Üzülme. Sıkıntı duyma. Yani baban Hadisede geliyor ya, aleyhisselatü vesselam sürekli diyor, ben ne istiyorum? Rafiq al-alâ'yı istiyorum. Rafiq al-alâ'yı istiyorum. Ve orası ona nasip oluyor. Biliyor aleyhisselatü vesselam nereye gönderileceğini, nereye gideceğini. Ama sonuçta o da bir kul. Ölüm düşeyinde, ölüm tanrısı çekiyor. Kız onu müjdeliyor. Bugünden sonra bana ne yok? Sıkıntı yok. Felemmâ <gülüyor> mat. <gülüyor> vefat edince aleyhisselatü vesselam ruhu çıkınca Bakın sahabeler nasıl ifade ediyor? Felemen ma diyor. Peygamber ne yapınca? Ölünce. Ölünce. Şimdi diyorsun ki peygamber ölmüştür diyorsun adama. peygamberimizin kabrine gitmiş adam dua ediyor, ellerini açmış. Ya Resulallah ya Resulallah. İnanın kabre doğru böyle dönüyorlar. Uzaktan 100 metre öteden, 50 metre öteden bir insan nasıl namazda durur huşu içinde? Tarikatçılar da, tasavvufçular da Kabre doğru çaprazdan direkt böyle kıbleye dönermiş durup böyle ellerini yana koyup ve hatta bağlayıp böyle bağlayana doluyor. üzünlü bir şekilde huşud içinde böyle peygambere nida ediyorlar. Sesleniyorlar. Zannediyorlar ki peygamber onları duyuyor. Diyorsun ki peygamber öldü. Sen diyor ne diyorsun yani ölmez. Ya diyorsun Allah-u Teala peygambere demiş. İnneke meyyitun ve innehum lemeyyutun. Sen bir ölüsün öleceksin. Onlar da bir birer ölüdürler yani ölecekler. allah Teala böyle bahsetmiş. Bak sahabe ne diyor? Peygamber ölünce demiyor peygamber Ölmek ölmedi. Yaşıyor. <gülüyor> evet peygamber aleyhisselamın bir hadisi var. Peygamberler kabirlerinde nedir diyor? Diridir. Ama nasıl bir dirilik o arkadaşlar? Yani kabrinde diyor yani. Hadis sahibi hadis. <gülüyor> Onlar kabirden geçirmezler. O berzah aleminde onlara has bir dirilik. Yoksa dünyada bizim gibi yürüyüp gezen, yatan, uyuyan Hastalanan, evlenen, çoğalan bir hayat tarzındaki dirilik değil. Evet. Aleyhisselatü Vesselam bir kul. Bunu Birçok hadislerde görüyorsunuz arkadaşlar. Ayetlerde görüyorsunuz. Ne diyor? قُلْ لَا أَكُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهُ Peygamber ayette. قُلْ لَا أَكُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنُ Arapça ayetler bakın arkadaşlar. Okunca kadar tesirli etkili. Peygamber onun ağzıyla bakın. Okuduğunuz zaman Kur'an'ı ı Kerim diyor ki Kul ki, ey Muhammed as ashabına, insanlara La ekuulu lekum endi gaza'inullah Ben size Allah'ın hazineleri bendedir demiyorum ha. Ve la a'lemul gayb Gayb'ı da bilmem. bunu insanlara bunu diyor. Ve la a'lemul gayb Ne kadar açık değil mi? Ve la lekum inni melek Ben bir melek de değilim. Yani ne kadar açık. Şimdi diyorsun ki peygamber gaybı bilmez. <gülüyor> ya sen ne diyorsun? Peygamber'e hakaret mi ediyorsun? Nasıl gaybı bilmez? E Allah-u Teala diyor peygamber gaybı bilmez diye. Ancak kendisine bildirildiği müstesna. İlla men irtedâ minu resûlin Allah-u Teala diyor Nuh suresinde. La yuzhiru ala gaybihi ahada. Kimseye gaybını kayıp olan şeyleri ne yapmaz? Göstermez allah Teala. İlla men irtadamir rasul. Razı olduğu rasuller müstesna. Bazı ustalarda, bazı konularda peygamberler ne yapabilir? gaybtan bazı şeyleri bilebilir Allah'ın desteğiyle. Ehli sünnet her ehl zaman ortada arkadaşlar. Hani tarikatçılar, peygamberin bütün kaybı bildiğini, alimlerin, evliyaların da onların mirasları olunan dolayı onların da kaybı bildiğini söyleyerek buradan aşırı giderken, bir grupta var ki diyor ki hiç kimse gayb bilmez. Peygamberler de bilmez. Onlara bildirilemez böyle bir şey. Ama ehli sünnet ortalar. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bedir hangi kafirin nerede öleceğini gösteriyor insanlara. Kıyamet alametlerinden bahsediyor. Şu olacak bu olacak. Bundan her biri birer gayet. Ama Allah'ın ona bildirmesiyle biliyor. Öbür taraftan Aleyhisselatü Vesselam'ın var. Yaşanmış. Ailesinin ile ilgili insanlar konuşmaya başlamış. Böyle bir şeyin önüne geçebilecek bir pozisyon var. O da ne? Devenin altında kalan gerdanlık. Aleyhisselatü Vesselam sayet gaybı bilseydi mutlak olarak genel manada, devenin altında kalan gerdanlığı bırakın uzaktaki şeyleri devenin altındakini görür belirdi değil mi? Onu da ne yapmıyor allah Teala ona? Bildirmiyor, göstermiyor. Kalkıp yiyorlar kervan. Sonra olan oluyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam ırzını hakkında, ailesi hakkında konuşulmasını engelleyecek bir pozisyonda dahi gaybtan ne yapamıyor orada? Allah izni vermediği için haber veremiyor. Ama şimdi Şeyh Efendi'ler tarikatçılar şunları bilirler ki o oh! hoca ne haber na berbiliyor. Fakat maate kaled, ölünce kızı Fatıma diyor ki, ya abeteh, ey babacım, icabet Rabbinda ahu, ey Rabbinin nidasına, Rabbinin Rabbinin davetine icabet eden cevap veren babacım. Ya abeteh, cennet ul Firdozim Ey firdevs cenneti, cennetin en üst çatısı, onun üzerinde ne var? Ne var cennetin en üst çatısı olan firdevs'in üzerinde ne var? var? Arş var. Rabbimizin arşı var arkadaşlar. Ey firdevs sığına olmuş, varacağı yeri olmuş olan babacığım. Ya ebeda ila cibrilenen'a. Ey ölümünü Ce Cebrail'e haber verdiğimiz babacığım. Faklma dufuna, "Kahle defne olunca Fatıma diyor ki, Rabbim, atabet an ala Peygamber öldükten sonra, Peygamber vefat ettikten sonra onun üzerine toprak atmak diyor. Şuza gitti mi? Fatıma Radiyallahu anha. Hemen diğer hadisimize geçiyoruz ve bu son hadis olacak. An abi Zeyd Usama bin Zeyd bin Harfa mola Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hibbi ve ben hibbi. Zeyd bin Harf, peygamberimiz Hz. Usama bin Zeyd Hz. Usama bin Zeyd Hz. Usama bin Zeyd Hz. Usama bin Zeyd Hz. Usama bin Zeyd Hz. Usama bin Zeyd bin Zeyd hibbe ve Peygamberimizin dostu ve dostunun oğlu Usame. قال diyor ki arsalat bintun nebi sallallahu aleyhi ve sellem inni Peygamberimizin kızlarından bir tanesi peygamberimize birisini gönderiyor. Diyor ki çocuklarından bir tanesine ölüm geldi. Ölecek, ölüm döşeğinde. Yanımıza geldi. Peygamberimizi çağırması için bunu ulaştırması için Aleyhissalatu vesselam'ın kızlarından bir tanesi ne yapıyor? Bir haberci gönderiyor peygamberimize. Fa ersala yukri'u's-selam ve yani haberci peygamberimize gelerek selam getiriyor kızından. Tam peygamber Aleyhissalatu vesselam kızına bir elçi, o elçi geri gönderiyor. Önce selam gönderiyor elçiyle. Sonra diyor ki İnnelillahi ma ahadha ve ma a'ta felehu ma a'ta. Arkadaşlar taziye de yapılacak. Doğa budur. Bunu ezberleyin. Bir taziyeye gittiğiniz zaman. Hani geçmiş olsun diyoruz ya. Geçmiş olsun. Buna gerek yok. Ala İsrail Sultan bunun en güzelini söylüyor. Bak Kızına taziye gönderiyor. İnnerillahi <Sessizlik> ma akade. Aldığı da Allah'ındır. Akade. <Sessizlik> Aldığı da Allah'ındır. O lehu ma verdiği de onundur. Yani aldığı da verdiği de Allah'ındır. Ve kul şey'in indehu bi'acelun ve her şey onun katında belirlenmiş, tayin edilmiş bir vakte kadardır. Demek ayetler diyor biz her şeyi bir neyle yarattık? Kaderle, miktarla yarattık. Fal tasbir kızına diyor ki sabret. Sabretsin, sabretsin ve ve bu sabrının karşılığını Allah'tan terapol olarak beklesin, engine beklesin. Faresel et ilahi tuksimu alehi kızı neden gönderiyor gelen adama Git diyor Peygamber'e, yemin ediyor. Peygamber'e gelmesi için yemin ederim ki diyor geleceksin. Hala vardır bu Arap giderseniz Gidersiniz bir lokantaya yemeği yersiniz, sen kalkacaksın ödeyeceksindir yemin ederim. O diyor ki vallaha ila tatfa. Diyor ki sen ödemeyeceksin. Allah'a yemin olsun sen ödemeyeceksin. Böyle bir şey var. Şimdi kızı da aleyhissalatü vesselamın yemin ediyor geleceksin diyor. Yemin ediyor geleceksin. Tabi aleyhissalatü vesselam hadisinde var. Kim diyor yemin ettiyse size kardeşinizin yeminini ne yapın diyor. Yani yerine getirmesine yardımcı ol. İsrail etme. Adam sana şimdi demiş yani. Yemin etmiş. Da artık ben ödeyeceğim falan deme yani. Tamam artık olay bitmiş orada yani. O yeminini bozma. Fekame <gülüyor> aleyhisselatü <Sanım> kalkıyor. Ve maahu Sa'd ibn Ubadah ve Muad ibn-i ve Ubey ibn-i Te'ab. Bu sahabeler var. Gidiyorlar. Ve Zeyd ibn Sabit var. Ve Ricarun, radıyallahu anh. Ve sahabeden başkaları. فَنُفِيَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَالْصَمْ اَسْحَب۪ي Çocuk, o ölüm anındaki çocuk, göğsünün böyle derinde nefes aldığı böyle içine çıktı böyle ölüm nefeslerini al, almış olduğu o haldeki çocuk, Peygamberimizin kucağına veriliyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Aleyhisselatü Vesselam فَاَقْعَدَهُ ف۪ي حِجْرِه۪ Aleyhisselatü Vesselam alıyor çocuğu kucağına oturtuyor, koyuyor. وَنَفْسُهُ <gülüyor> تَقَعْقَعُ Çocuğun diyor nefsi fakakadı <gülüyor> gidip geliyor nefsi derin derin nefes alıyor yani ölüm nefesi. F faadet <gülüyor> aynahu elaysa teselamun gözleri ne yapıyor arkadaşlar? Taşıyor, doluyor, başlıyor ağlamaya elaysa vesselam. Tabii buradaki ağlaması kadere olan, musibete olan bir ne değil. İsyan değil. Bu ağlama ne? merhamet ağlamaz acımanın ağlaması rahmet etmenin anlamaz fafaad aynah fakaal hemen saad diyor ki ya resulullah ma haza ma haza bu ne yani niye ağlıyorsun ma haza niye ağlıyorsun yani kadere bir şey mi var kabulsüzlük mü var fakaal Diyor vesselam. Cevap veriyor. Hâzihi rahmâ. Bu bir nedir? Rahmettir. Ce'alâhallâhu ta'lâ fî kulûbi ibâdihî. Kullarının kalplerine koyduğu, Allah'ın kullarının kalbine koyduğu nedir bir? Yani rahmet. Yani bazıları ben ağlayamıyorum hiç. Bu rahmetle alakalı bir şey. Kimlerden var ki Kardeş psikolojik makaleler hariç yani, normal düşülen sanardan bahsediyoruz yani. Tekrar özetle ben bundan dolayı yazıyorum. Merhaba yani, rahmet. Oğlu İbrahim bölümünde ne diyor? İnne'l kalb la yahzan. kalp ağlar. Hüzünlenir. İnne'l ayn la tadma. Göz ağlar, yaş döker. İnne bi mufarik bi mufarakatika la mahzunun. E biz İbrahim Senden ayrıldığımız için neyiz? Mahzunuz. Üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Üzülür. Yani cenazede bir insan ağlıyorsa, ağlaması da böyle bağıra bağıra değilse, gözyaşları döküyorsa, e burada bir kader isyan yoksa, bir rahmet varsa, bu nedir arkadaşlar? Caizdir. Ve fi rivayet, başka bir rivayette ise diyor ki, Fi kulûbi men şâ'e min ibâdihî allah Teala dilediği kullarının kalbine koymuştur bu rahmeti. İnne <gülüyor> mâ Allah min ibâdihi allah Teala kulları arasından kimlere rahmet eder diyor Peygamberimiz. Erruhamâ <gülüyor> Allah kimlere merhamet eder? Rahmet edenlere. Yani rahmet etmek çok önemli arkadaşlar. Merhametli olmak, hoşgörülü olmak. Yani herkes intikam alabilir. Herkes hemen anında cezalandırabilir. Ama önemli olan önemli olan ve eftal olan hangisi arkadaşlar? Rahmet etmek. Merhamet etmek. Koş. Tabii bu kim için geçerli? Cezalandırmaya gücü yetip de cezalandırmayan için geçerli. Yani şimdi sokaktaki çocuğa vuruyorsun bir tane ensesine alıyorsun elindeki ekmeği o da diyor ki, hadi affettin tamam seni. Bu, buna merhamet denmez. Yani sen sen cezalandırabilecek bir statüye konuma sahipken diyor sanki ya Allah'ından Allah'ından bul da deme. Sen Allah sana merhamet etsin. Allah sana hidayet etsin. Diyerek onun yolunu salıyorsan, onun yolunu gönderiyorsan bu çok büyük ve faziletli bir ameldir. Ve Peygamber Aleyhissalatu dediği gibi Allah kulları arasından kimlere merhamet eder diyor? rahmet edenlere, ruhana'ya merhamet eder Buyrunda, buyruğuna hadisine nail olmanın bir vesilesidir. O yüzden arkadaşlar sabırlı olmak lazım. Yani sabır aleyhissalatü vesselamın dediği gibi hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet ne yapılmamıştır diyor. Verilmemiştir diyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam yani hayatı boyunca eza'lara, acılara, sabretmiş. Asav da bu şekilde sabretmiş. Yani bizler de sabır deyince artık o aklımıza ilk gelen musibete sabır değil. Onunla birlikte ne gelmesi lazım? Allahutaala'ya itaatde sabretmek. Helalleri işlemeye sabretmek. Emirleri yerine getirmeye sabretmek. E herkesin sıkıntısı olabilir. Sıkıntılıdır, nefse ağır gelir, bedene ağır gelir. İtaat etmek, sabır gereken şeyler. Bunlara sabır edelim. Günahları işlememeye sabır edelim. Ve başımıza gelmiş bize mukadder olmuş takdir olunmuş belalara musibetlere sabretelim. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanak Allah Allah Teala